Oynayanlar Ali Ulvi Kurucu Nüvit Candaner Ertuğrul Ümit Dolu Çocuk Onur Kırış Mustafa Sabri Ahmet Taşdemir Padişah Orhan Gözen Bereketzade İsmail Yıldız Namık Kemal Aziz Güngör Hüseyin Siret Bey Faruk Akgören Molla Gürani Sedat Yılmaz Fatih Gürkan Demir 41. bölüm. Adaretten ayrılmayın Olanlar oldu. Kindir, düşmanlıktır bunları silin. Şimdi yeniden bir araya gelme zamanıdır. Memleketin imarına uğraşın. Bu felaketin yaralarını ancak beraberce sarabiliriz. Kardeş olun. Düşman olmayın. Herkes dağıldıktan sonra padişahın yanında birkaç kişi kalmıştı. Efendi Hazretleri, şu harp bitti. Artık bir deve kurban etmeli. Padişahım, deve değil, belki insan kurban etmeli. Neden böyle konuşursunuz? Bu akan kanların, bu cinayetlerin, bu felaketlerin faillerine hesap sorulmazsa adalet olamaz. Siz adalet buyurdunuz. Şimdi bunlar da o kelimeyi sakız gibi ağızlarında çiğneyecekler. O kadar alçalacaklarını zannetmiyorum. Padişahım, adalet Arapça bir kelime. Müadeleden gelir. Yani verilecek cezanın cürme müsavi ve muadil olması, denk olması demektir. Eğer cani, zalim, zulmünün cezasını çekmezse... ...cinayet işlemekten, zulüm yapmaktan çekinmez, devam eder. Sapla saman öyle bir karıştı ki... Evet, ama İslam'da ceza vermekten maksat suçlunun canını yakmak değildir. Suç işleyebilecek başkalarına, diğerlerine, niyet edenlere... ...suç işlemeyi düşünenlere ibret göstermektir. Onları eğitmektir. Haklısınız ama... ...korunmak... ...tedaviden daha mühimdir. Cemiyetin ve cemiyet hayatının sağlığının korunması için... ...suçlulara hak ettikleri ceza verilmelidir. Adalet işte budur. Suçu görmezlikten gelmek değildir. Sonra... Bir gün baktım, mecliste mebuslar alay ediyorlar. Beyler, adaletten ayrılmayalım diye konuşuyorlar. Onlara dedim ki... Dikkat edin, bu kelimeyi dikkatli kullanın. Zatı şahaneye de arz ettim. Adalet, muadeleden gelir. Eğer bu felaketse de memlekette hakiki bir adalet icra edilecek olursa... ...kan gövdeyi götürür. Yapılanların hesabı sorulmadan adalet olur mu? Hüseyin Siret Bey... ...sık sık Mustafa Sabri Efendi'yi ziyarete gelirdi. Birkaç sohbetinde ben denizde bulundum. Bir defasında... Bereket Zade İsmail Hakkı Bey'den dinlediği... ...bir hatırayı naklediyordu. Bereketzade namlı Kemal Bey'i mutasarrıflık vazifesiyle itibarlı bir sürgün olarak bulunduğu adada ziyaret etmek istemiş. Bunun için önce ne olur ne olmaz diye Sultan Abdülhamit'ten izin çıkarmış. Sonra ziyarete gitmiş. Adada bir müddet namık Kemal Bey'e misafir olduk. Kemal Bey'in oturduğu evin bahçesinde dolaşıyorduk. Kendisine hoşuna gideceğini bildiğim bazı beyitler okuyordum. Ben bir şairden bir şeyler okuduktan sonra Kemal Bey bana dönüyordu. Sorma ya bereketseldi. Esnaf o kadar güzel şeyler söylemişler ki bize söyleyecek bir şey bırakmamışlar. Bu adamın bir de şu şiiri var. Arkasından şiiri okuyordu. 4 Lisan'da okumadığı şey kalmamış gibiydi. Okumuş, o hazmetmiş, ezberlemiş öyle bir şey. Bir gün bana şöyle dedi. "Belki sade şu beyti yazdığım günden beri gönlümün bir emeli, benim bir hayalim var. Nasıl bir hayal ki bu? Gerçekleştirilmesi zor bir hayal. Beyit nasıl efendim? Biz ol" Alihimem ervab-ı ciddi istihadız kim? Cihangirhane bir devlet çıkardık bir aşiretten. Güzelmiş. Bir Cihangir devletin kurucuları olan ecdadımız hakkında bazı şeyler yazayım diyorum. Fakat iş çok derinlere gidecek. Ömrüm kafi gelmeyecek diye korkuyorum. Bir başlasanız asipten ziyade olmazmış. Geçenlerde Fatih Sultan Mehmet'e dair bir araştırma yaptım. Şöyle bir besikayla karşılaştım. Babası onu bizim gibi eti senin kemiği benim diyerek iyi hocalara teslim etmiş. Bir gece Molla Gürani teheccüd namazına kalktığında bakmış ki Şehzade Mehmet'in ışığı da yanıyor. Allah Allah acaba hasta falan mı diye kapısını çalmış. İçeri girince gördükleri derse ait olmayan haritalar, resimler, planlar... Gecenin o vaktinde Şehzade'nin haritalarla, resimlerle, planlarla ne işi olabilir ki? Molla Gürani de aynı şekilde sormuş. Şehzade Mehmet aramızda bir sır olarak kalırsa söylerim demiş. Bundan kimseye söz etmek yok. Molla Gürani söz verince Fatih Sultan Mehmet demiş ki... Hocam, sahabe-i kiramdan beri Müslümanlar... Konstantinopolis'i defalarca kuşatmış... Gelmiş, gitmiş ama bir türlü alamamışlar. Neden? Bu şehri fethedebilmek için ne yapmak lazımdır? Hatırıma bir şeyler geldi onları kaydettim. Bazı plan müsveddeleri yapıyorum. Şehzadem, Peygamberi Ziya'nın müjdelediği o mübarek şehri fethedecek kumandanın talebem olması benim için de bir şereftir. Fakat bu fethi müjdeleyen zat Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Şerefine kainat yaratılandır. Demek ki Allah'ın vahyini tebliğ eden bir insandır. Yani ne demek istiyorsun hocam? Allah'ın vahyi ve emriyle hareket eden, konuşan, söyleyen bu büyük insan cahil bir insanı methetmez. Cahil bir kumandana Efendimiz ne güzel kumandan demez. Böyle bir kumandan da zaten o fete muvaffak olamaz. Ne demek istediğinizi daha açık söyler misiniz? Demek ki şehzadem şimdi ders yerine bu fikir ve planlarla vaktinizi zayi ederseniz maazallah tahsiliniz yarım kalabilir. Hem ilmin tamamı olmaz hem fete nail olamazsın. Önce başladığımız dersleri bitirelim icazet namelerini al bu işlerle ondan sonra uğraş. İnan ki o zaman daha başarılı olursun. Anlaşıldı. Siz böyle şeylerle aşırı meşgul olmamı istemiyorsunuz. Önce derslerine dikkat et diyorsunuz. Tamam. Hocamsınız. Sizi dinleyeceğim. Ama bilin ki... ...bu sevdadan vazgeçemem ben. Sonrası malum. Sadece bu olay bile... O şahıslar hakkında yazılacak tarihci hayat konusunda benim gözümü korkuttu. Bir de gönlümün sultanı Yavuz Sultan Selim var. Onun her adımı apayrı bir safladır. İsmail Hakkı Bey sormuş. Üstadım, Yavuz Selim'in ayrı hususiyetleri mi vardı? Efendim, büyük ecdadımız, padişahlarımız, Cihangir devletimizin sultanlarıdır. Yavuz ise bu sultanların tacıdır. Ben Yavuz'un her şeyini severim. Yavuz Selim deyince içinde bir heyecan fırtınası dalgalanmaya başlar. Ben Deniz bunları Hüseyin Siret Bey, Mustafa Sabri Efendi'ye anlatırken bizzat işitmişimdir. Namık Kemal'in Evrak-ı Perişan adlı bir kitabı vardır. Burada Fatih ile Yavuz Selim'i yazmıştır. Keza Kabri Selimi evveli ziyaret isimli şiiriyle Yavuz Selimi över. Hatırınızda bu şiirden bölümler var mı? Meğer ki kalbi Selim'im tecessüm etmiştir. Nedir bu kubbedeki tavru heybetu azamet? Mehabete mütehaccir misali hevli engiz hilafete mütealli semai kutsiyet. Yarıldı taş yüreği Gayz ile Hulagun'un, edince sende hilafet kemaline avdet. Hilafetle emanatı sen getirmiştin, senin mezarın olur şimdi Kabe-i Hacet. İşte böyle devam ediyor. Peki ders olarak Namık Kemal'den şiirler okudunuz mu? Dersten ziyade sohbet olarak okuyup dinledik. Mustafa Sabri Efendi, Hüseyin Siret Bey'in ziyareti sırasında namı Kemal'den bazı şiirler okudu. O sırada dinlerken ettikleriniz oldu mu? Hüseyin Siret Bey'e demişti ki... Hüseyin Siret Bey, ben hatırımda kalanları okuyayım. ...siz de bir şair olarak eksiklerimi tamamlarsınız... ...hem daha güzel okursunuz. Efendim ne haddi mi? Maşallah siz şiiri benden iyi okuyorsunuz. Ee, şöyle bir şiir vardı. ''Ta ebed merd olmaya ah eyledim şanımla ben... ...hücceti namusumu imzaladım kanımla ben... ...izzidareyni fedadır maksadım İslam için... Halkı temin eylerim, dinimle, imanımla ben. Maşallah, barekallah. Bu kadar yetmez ama. O zaman şunu da okuyalım. Etmeyen ikna vücudun, eylemez ihyayı mülk. Hotperestidir sebep her devletin berbadına. Eyledi sermayeyi, iz yüz adet Lanet olsun alemin tavrı cefa muhtadına. Başı şekva bize hüzni umumidir Kemal. Kendi derdi gönlümün billah gelmez ziyadına. Namık Kemal 93 Harbi diye bilinen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi sonundaki acıklı Rumeli muhaciretini görmüş, ona ağlayan şiirler de yazmıştı. Mesela bir muhacir kızının istimdadı vardı ki yürekler dayanılmaz. Bunu da sizden dinlesek ne, çok kısa bir bölümü hatrımda ama olsun lütfen. İşte şu mazlumun teni bak lekelenmiş dameni. İnsan mı sandın düşmeni? Allah için öldür beni. Allah hıfsetsin seni. Böyle bir şiir işte. Namık Kemal'in bir de Kaside-i Hamaseti var. Onu kitaba alalım. Merak edenler kitaptan okusunlar olmaz mı? Siz nasıl uygun görürseniz efendim. Biz yine Mustafa Sabri Efendi ile olan hatıratımıza dönelim. Hazretin devlethanelerinde misafir olduğumuz bir gün pilav pişirmişler. Sofradayız pilav yiyoruz. Hoca Efendi yemi çok çiğnerdi. ...dayanamadım sordum. Efendi Hazretleri... ...siz pirincin her tanesini... ...ayrı ayrı mı çiğniyorsunuz? <Gülüyor> hemen hemen. Elhamdülillah... ...yaşım 85 oldu. İyi de rahatsızlığı bilmem. Bunun hikmetini bir Allah'a... ...tevekkülümde bulurum... ...bir de bu adetimde. Cenabı Hak bana bu uyanıklığı... ...vermiş... Hiç acele etmem. Dişler bize niçin verilmiş? Maşallah hocam. Bu da bir sabır meselesi galiba. Hangi nimete şükretsem bilmem. Eğer Cenabı Hak herkes kendi ektiğini yesin, diktiğini giysin deseydi böyle bir kanun olsaydı halimiz nice olurdu. Bu güzel pirinci ben nereden tarla bulup nasıl ekecektim de nasıl yiyecektim? O zaman herhalde pirinci yiyemezdim. Halbuki çok severim, hazmı kolaydır. Peki pirinci sevmenizin başka manaları da var mı? Bol pirinç yetişen yerlerin insanları, eğer pirinç insan olsaydı, Halim Selim bir insan olurdu derlermiş. Şükredecek nimet pek çok. Efendim, Lokman suresinde Rabbimiz gerek zahir gerek batın, gerek görünür gerek görünmez nimetlerini sahna halinde üzerinize yağdırıyor buyurulmuş. Zahiri nimetleri anladık. Acaba batını nimetler ne olabilir? <gülüyor> Yahu insaf et. Sofrada zahiri nimeti yerken batıni nimeti soruyorsun. Yani hoca yemeği bırak bize anlat artık sofradan kalk mı demek istiyorsun? <gülüyor> Özür dilerim hocam düşünemedim. Yemekten sonra odasına geçtik. ...kahveleri içtik. Biz iki Ali olduğumuz için... ...hoca efendi Ali Yakup Bey'e... ...büyük Ali bana küçük Ali... ...diye hitap ederdi. Yine öyle hitap ederek şunları söyledi. 41. Bölümün son. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Buç Prodüksiyon...